Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Sallu ala şefii denubina Muhammed. Değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın biz Müslümanlara koyduğu hayat ölçüsü içerisinde en temel davranmamız gereken husus haramlardan uzak durmaktır. allah Teala biz Müslümanlar için temel bir kavram olarak haram kavramını zihinlerimize yerleştirmiş ve bizi hayatımız boyunca haramlardan uzak durmamızı emretmiştir. Peki nedir haram? Haramın anlamı, lügat anlamı itibariyle yasak olan mahrum bırakılan yapılması istenmeyen şeyler demektir. Dinimizdeki yani İslami literatürdeki anlamı da dinimizce yapılması haram kılınan yapılması yasak olan her şeydir. Genel bir tanım olarak Allah Teala'nın ve Allah adına hüküm çıkaran şari dediğimiz alimlerin İslam adına verdikleri hükümle haram olan her şey yapması yasak olan her şey haramdır işte bizim bunlardan uzak durmamız gerekir elbette dilimizde haram dendiği zaman kutsal korunmuş anlamlarına da kullanılıyor ki mesela eski saraylardaki sarayın aile kısmını padişahın aile hayatını ilgilendiren bölüme harem dairesi deniyor haram diye yani girilmesi yasak olan yer diye Yine biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bulunduğu Mescid-i Nebevi ile Kabe-i Muazzama'ya da Mescid-i Haram deniyor. Kutsal Kudüs'ümüze, Mescid-i Aksa'ya da yine Mescid-i Haram deniyor ki onlar Allah'ın koruması altında olan kutsal yerler olduğu için. İşte değerli kardeşlerim haram deyince neyi kastediyoruz? Haram Allah Teala'nın yapmamıza izin vermediği bize yasak kıldığı karşılığında bir sonuç getiren, olumsuz bir sonuç doğuran, ciza doğuran her şey. Kur'an-ı Kerim'de haram kelimesi 83 defa değişik yerlerde değişik konuları bahsederek, ele alarak zikrediliyor. Haram kelimesi mesela içki içmeyin, haram şeklinde faiz yemeyin, birbirinize haksızlık yapmayın gibi pek çok yerde Kur'an-ı Kerim haram kelimesini zekl ediyor. Estaizübillah bir ayet-i kerime de قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ Bize Allah haramı genel olarak tanıtarak buyuruyor ki de ki ey Habibim Rabbim kötü olan her şeyi haram kılmıştır. Aslında haramın özü budur. Bize hiçbir faydası olmayan uhravi olarak zararını göreceğimiz Allah katında reddedilen çirkin her şey مَا زَحَرَ ondan açıkta görünenlerde ve مَا gizli olanlarda yani haramın kötülük olduğu kadar kötülükten de öte dışarıda görünen yani aktif ameli davranış olarak yaptığımız şeyler de vardır haram olan bir de içimizde tuttuğumuz niyetlerle ilgili yani gözde görünmeyen bazı fiiller vardır ki o da haramdır. Vel isme isim günah olan şeyler haramdır. Belbakiye azgınlık. Bunların hepsi haramın değişik yönlerine izah ediyor ama biz ayırtınıntısına girecek değiliz. Dolayısıyla haram ne demek? Haram Allah Teala'nın yasak kıldığı her türlü çirkin, kötü edilen şeyler. Kur'an-ı Kerim'de bu haram kelimesini ictinaap, uzak durmak, nehi olarak da zikrediyor. Kelime olarak haramın dışında nehi ve ictinaap kelimeleri de haramı ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yine bir sure-i celile Tahrim Suresi 66. sure Es-sayyid billah ya ey nebiyü lima tahremu lek ey peygamber Niçin Allah'ın sana helal kıldığını haram kılıyorsun diye bahsedilen peygamberimizle hanımları arasında geçen bir olayı konu alan ayet-i kerimeleri zikreden sureyi celile Tahrim Suresi yani haram kılınanlarla ilgili bir de sure ismi gelmiş. Değerli kardeşlerim, haram kelimesini, haram kavramını işlerken önce şunu bilmemiz gerekir. İslamiyet İnsan hayatında beş şeyi mukaddes, değerli kılmıştır. Bu beş şey inancımız gereğe koruma altına alınmıştır. Nedir bunlar? Makası da kamse dediğimiz beş temel esas. Can, akıl, din, namus ve mal. Bu beş şey her insan için kutsaldır. Bu beş şey herkes için de korunur. Herkes yaşam itibariyle dinini özgürce yaşar. Mülkiyet hakkı vardır, namus hakkı vardır, işte akılı korunmalıdır. Bu bahsettiğimiz beş şey, beş temel şey korunur. Bu beş şeye zarar veren, bu beş şeyin varlığını ortadan kaldıracak olan şeyler de haramdır. Haramın özü temel itibariyle bu beş şeye, mesela nedir? Bir insanın can emniyetini tehlikeye koyan, yani can ehliyetini kan dökmek, Can emniyeti gideceği için haramdır. İçki içmek haramdır. Çünkü akıl emniyetini aklı yok edecek olan bir şeydir. Birinin malını gasp etmek, zarar vermek, mülkiyet hakkını engelleyeceği için haramdır. Dolayısıyla haramın temeli bu beş şeyle ilgilidir. Tabi bu arada bilmemiz gereken bir başka önemli husus da şudur ki haram koyma yetkisi yalnızca allah Teala'ya aittir. Hiçbir insan Yönetmelik çıkararak, kanun çıkararak kendi kafasından or şey ortaya bir şeyler ihtisas ederek bir şey haram kılamaz. Haram demek yalnızca Allah'a aittir. Ama insanların koyduğu yönetimlerin, beşeri sistemlerin koyduğu haramlar ise, yasaklar ise eğer Allah'ın kurallarına aykırı değilse kabul edilir. Yani dinimiz herhangi bir şeyi meşru kıldığı halde eğer bunun e, şeran, muhalif olmayan bir şey varsa, bu şey mesela trafik kuralı. Trafik kuralı kurulması gayet tabidir. Bunun dini engeli yoktur. Kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğuna dair. Öyleyse bu da yasaktır. Ama eğer başörtüsünü okullarda öğrenciye serbest, öğretmene yasak derseniz, haşa Allah'a kafa tutmuş olursunuz. Haram koymak demek, harama karşı gelmek ve haram koymak düpedüz defediz Allah'a isyandır. Allah'a meydan okumaktır. Onun içinde haram verme yetkisi, bir konuda haramı belirleme yetkisi yalnız Allah'ındır. Başka bir de değerli kardeşlerim, bir insanı harama götüren şeyler de haramdır. Yani bir şey yaptığınız takdirde ki biz bunlara şüpheli şeyler diyoruz aynı zamanda şüpheli bir şey yaptığımızda o şeyin harama vesile olması söz konusu ise bir şeyi kendimiz direkt haram yapmıyorsak bile o şeyin peşinde, içerinde bir, bir taraflardan harama bulaştırıyorsa o şey de haramdır. Tabi haram koymayı dedik Allah'tan başkası koyarsa ne olur? Allah'a kafa tutmak olur. Haşa Allah'a meydan okumak olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki Estaizu billah اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ Onlar Allah'ı bırakıp kendi ruhbanlarını ve din adamlarını Rabler edindiler. Mealindeki ayet-i kerime inzal buyurulduğu zaman Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki işte bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Allah'ın kurallarını koyup kendi din adamlarını Rab edindiler dediğinde O zaman Adi bin Hatem diyor ki Hayır ya Resulallah ben onları tanırım. Çok tanıdığım Yahudi Hristiyan var. Dediğiniz gibi değil. Onlar din adamlarını Rab ilah edinmiş filan değiller diyor. Peygamberimiz aleyhisselam da bunun üzerine soruyor. Diyor ki, bu din adamları bir şeyi helal, helal olan bir şeyi haram kılma yetkisine sahip mi? Evet sahip. Peki haram olan bir şeyi helal kılıyor mu? Evet onu da yapıyor. Peki onlar... Bu din adamlarının helal ve haram diye kendi kendilerine uydurdukları kurallara gönüllerince itaat ediyorlar mı? Evet diyor. Bunun üzerine buyduyor ki Peygamberimiz işte Rab edinmenin ta kendisi budur. Bunlar kendi kendi yani Rab edinmek demek herhangi bir Rab edinen, ilah edinen şeyin karşısına gidip gece gündüz işte secde etmek demek değil. Yani ne yapmak? koyduğu kurallara tabi olmak helalı haram kılmışsa haramı helal kılmışsa ve buna gönlünle tabi oluyorsan işte diyor bunlar Rab edinmişlerdir değerli kardeşlerim haramla ilgili yine bir başka hususta şu ki haram hususunda hile yapmak da haramdır bazen insan konuşurken lafı eveler geveler karşısındakini aldattığını zanneder aldatır da kandırır da ama bir insan harama hile yaparak, hile işeri dediğimiz yöntemler kullanarak da haramı helal edemez. Başka bir de zaruret halindeki bazı haramlarda helaldir. Zaruret olmuştur ne zaman? İnsan ölümle karşı karşıyadır, açlıkla karşı karşıyadır. O zaman haram olan şeyleri yiyebilir. Ama benim başım ağrıyor. E, bugün namazı kılmıyorum ayağım ağrıdı, oturarak kılıyorum derse, yani çok eften püften sebeplerle şer'i hükümleri terk edip başka şeylere gidemez. Zaruret dediğimiz şey, bir insan için hayati derecede önemli olan şeylerdir zaruret. Yoksa ya zaruretler bugün de namazı terk ettik, böyle basit şeylerle yapamaz değerli kardeşlerim. Son olarak da haramla ilgili şunu bilmeliyiz ki bir insanın helali haram ya da haramı helal kılması Allah korusun o insanı küfre götürür. Bir şeyi Allah haram kılmışsa o şey haramdır. Hiçbir şekilde insanlar boş ver ya bu devirde böyle mi olur diyemez. Eğer haramı helal düşünürse, hafife alırsa bu şey o insan için küfre götüren bir şey olur. Ama haram olan bir şeyi işleyenin durumu farklıdır. Bahsettiğimiz haramın helal kılınması ona da değinelim kısaca. İnsanların haram karşısındaki tutumu. Kaç çeşit insan var? Değerli kardeşlerim, harama karşı Müslümanların üç tip bakışı vardır. Üç tip Müslüman vardır haramın karşısında. Kim bunlar? Birincisi, adil müminler. Normal, sıradan Müslümanlar. Sıradan Müslümanlar haramın karşısında ne yaparlar? haramları terk ederlerse o insanlara adil mümin deriz. Sıradan bir Müslümandır o insan. Neden? Haramı terk ettiği için. Peki haramı işlese ne diyecektik biz o adama? O zaman bu adamın hükmü fasıklıktı. Bile bile haram olan bir günahı kebairi bir adam işlediği zaman ne olur? Fasık olur. Ama eğer ondan uzak durursa aynı zamanda derecesine göre asi de denir. Yani Tüm günahların hepsini işlendiğinde o şey insanın fasık hükmü vermez. Mesela faiz yemişse fa fasık olur doğru ama ticaretin içerisinde mesela stokçuluk gibi hoş olmayan bir şey yapmıştır. Buna benzer alt derecede yani haram seviyesi düşük olan bir iş yaptığı zaman asidir bu adam. Asi ile de fasıkın arasında fark var. Evet ne dedik? Birincisi... Harama karşı ilk tip normal Müslümanlar. Haramdan, günah olan şeylerden uzak duranlar. Allah emretmiş, uzak durmuş. Ama ikinci bir sınıf daha var. Kim onlar? Salih kimseler. Müttaki, takva olan, Allah'tan hakkıyla korkanlar. Onların haram anlayışı ise biraz daha farklı. Onlar haram hususunda biraz daha titiz davranırlar. Ne yaparlar? İkinci kısım insanlar, yani salihler, şüpheli şeylerden de uzak dururlar. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, دَعْ مَا bu ke مَا لَا يُر۪يبُكُ Sana şüphe veren şeyi, şüphe vermeyene terk et. Bir şey yapacaksın, şüpheli, tereddüt geçiriyorsun, bırak onu. Ö yolun bitmedi, önünde başka seçenekler var. Sadece ona tutunup kalma, şüpheliyse ondan uzaklaş. Kim bunlar? Takva olan kimseler. Kim bunlar? Allah'ın salih kulları. Mesela değerli kardeşlerim, bu konuda yine Hazreti Ömer'in bir sözü var. Hazreti Ömer buyuruyor ki, biz harama düşme korkusuyla helalin yüzde doksanını terk ettiğimiz olurdu diyor. Pek çok şey helal ama acaba şüpheli diye şüphe sonucunda helal olduğunu bildiği halde bu şüpheden dolayı uzak dururlardı ki işte Allah'ın salih kullarının özelliği şüpheli şeyleri terk etmeleri peki haram karşısında başka kim var? Üçüncü grup insan daha var onlar Allah'ın üstün seçkin kulları sıddıklar. Sıddık mertebesine ulaşmış olan kullar onlar ne yapıyor? Onlar tabii ki biraz daha ileri seviyedeler. Onun için bir önceki gruptan daha öte bir adım olarak meşru helalin çoğunu da terk ediyorlar. Allah Teala izin vermiş, helal kılmış, meşru kılmış. Yaptığı takdirde bir mesuliyetle, sorumlulukla da karşı karşıya olmadığı halde o şeyi Allah rızası için terk ediyor. Örnek mi? Abdullah İbni Abbas Hazretleri anlatıyor. Diyor ki adamın birisi dedi ki ben et yediğim zamanlar eve gitme arzum artıyor. Beni dünyaya şehvetlerimi artırıyor. Onun için bundan sonra hiç et yemeyeceğim. Kendi kendine böyle bir karar verdi. Et yemek meşru, caiz, helal, nubah olan bir iş olduğu halde sırf beni ibadetlerden uzaklaştırıyor diye bunu yapmayacağım dedi. Ama Allah Teala estaiz billahi ya eyyühellezine amenü la tuharrimu tayyibatime ahallallahu lekim Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı şeyleri haram kılmayınız ayet-i kerimesi indi. Bu insanın bundan uzaklaşması doğru bir şey ama kendisine haram etmesi doğru değildi. Çünkü Allah bir kural koymuş o açıdan, yani ne demeye çalışıyoruz? Haram olmadığı halde sırf ibadetleri engelleyecek diye. Başka bir örnek daha. Yahya İbni Kesir Hazretleri, Allah'tan bizzat bir gün evinde hastalanmış. Rahatsızlığı sonucunda ilaç kullanıyor. Almış ilacı ama vücut her zaman alışkında olmadığı için... İlaç kullanınca bu sefer başı dönmeye başlamış, mide ağrısı oluşmuş, evde duruyor o halde. Hanımı da bu zaten böyle durduğunu görünce rahatsızlandığını ...efendi diyor. E, evde biraz turasan, evin içerisinde birkaç adım atarsan senin baş ağrın geçer. Ne diyor Yahya Hazretleri? Diyor ki ben 30 yıldır kendimi kontrol ediyorum. Ama hiç böyle bir adım atmanın, boş yere adım atmanın Allah katında bana dünya, ahiret, zerre faydası olduğunu bilmiyorum. Boş yere adım atmaktan çekiniyor. Ne zaman? Ne zaman? Baş ağrımış, hasta. Aslında hastalıktan tedavi için kendine gelsin diye öyle bir adım bile atmıyor. Bu da işte meşru helalleri terk etmeleri. Başka bir zat yine bir gün bir gün e, diyor ki ben hayatımda 30 yıldan beri kebap e, canım istiyor ama e, bunu yersem beni Allah'tan uzaklaştırır diye bir defa yemedim. Onun için de e, bu hususta yani helal olan şeylerin de helal olan şeylerden de uzaklaşan insanlar yaptığı helalde de bu beni Allah'a daha mı yaklaştırır, daha mı uzaklaştırır? Bunu düşünerek hareket edenler işte haram karşısındaki üçüncü bir tip değerli kardeşlerim. Onun için bir insanın haram bir şey gördüğü zaman derhal kendini frenlemesi gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselam yine hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "O izâ emertukum bi emrin fa minhu Size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiğince onu yerine getirin hey tüküm عَنْ şeyin فَيْجْتَنِ bu Sizi bir şeyden engellediysem, yasakladıysam da ondan kaçın. Kaçmada kesin ifadede bulunuyor ama yerine getirmede gücün yettiği kadar diyor. Onun için bir insanın helal ve haram konusunda verilen görevleri yerine getirme ile yasaklardan kaçınma hususunda verilen görevi imkanı nispetinde. ...gücü yettiğince getirecek... ...ibadeti gücü yettiğince... ...beş vakit namazın dışında... ...nafileleri kılabildiğince kılacak... ...işrak kıldı... ...evvabin kıldı... ...başka dua kıldı... ...teheccüd kıldı... ...yapamazsa bir sorumluluk yok... ...ama harama gelince durum değişiyor... ...haramda ne oluyor... ...haramda kesinlikle... ...her harikarda uzaklaşması... ...haramlardan kaçınması gerekiyor... ...haramda hiçbir şekilde... Tereddüde mahal yoktur ve onun için haram yerken bir insan bir keredik bir şey olmaz diyemez. Haramlardan kesinlikle bir keredik de olsa hiçbir insan ya bir defa şu içkiyi içim ben şu meret nasıl bir şeymiş bir şey bir defa ile bir şey olduğunu diyebilir mi? Diyemez. Bir defa şu haram olan leş et yiyeyim diyebilir mi? Diyemez. Haramların hepsinden her zaman kaçmak zorundadır tek bir defa bile olsa haramı terk edemez. Haramdan, haramın içerisine düşemez bir insan. Onun için haramlarda sonuna kadar yapması gerekir dedik. Aynı zamanda bir insanın, değerli kardeşlerim, Müslümanlığının takvasının ölçüsü çok ibadet etmesiyle değil, haramlardan kaçmasıyla ölçülür. Neden demiş alimler? Çünkü bir insan Mesela çok namaz kılma adına yaptığı ibadeti kendini zorlayabilir, takiye yapabilir bir insan birilerine görülmek için. Riya kaydışabilir yaptığı ibadete, kendini zorlayarak ihlaslı olmadığı halde ibadet yapabilir bir insan. Ama yasaklardan kaçmak bunun içerisine riyada bulaşmaz, gösteriş de olmaz, takiye de yapmış olmaz. Haramdan kaçıyorsa bir insan takvasıyladır. Onun için fazladan bir ibadet mi yapmak daha önemlidir? Haramdan kaçmak mı? Kesinlikle haramdan kaçmak. Çünkü bir insanın takvası haramlardan kaçtığı ölçüdedir. Onun için haramdan kaçmak bir insanın saf halidir. Öz halidir, rüya bulaşmamış olan halidir. Peki bir insan haramı vücudunun hangi azasıyla yerine getirir diye bir soru soracak olursak kuşkusuz ki vücudunun tüm azaları haram işleyebilir. Gözüyle haram işler ne yapar? Harama bakar. Ayaklarıyla haram işler, gitmemesi gereken yerlere gider. Eliyle ne yapar? Binbir türlü haram işler. Eliyle her türlü alışverişinde de haram yapmıştır. Eren insan hayatındaki en önemli uzuvlardan birisidir. Kalbiyle haram işler, kulağıyla haram işler, gıybet edilen bir ortamda gıybete eşlik eder, ortak olur. Tabii ki haram alıp vermesi, gözüyle vesaire, vücudunun tüm azalarıyla haram işleyebilir. Onun için haram demek, bir insanın sadece şunu yapmaması demek değil. Onun için de bir insan... Tabii ki haramda sadece rızık olarak insanlar düşünüyor. Yani haram yememek, yeme işte efendim yediğin lokmanın helal olması. Halbuki aza ile de yapacağı haramlar var. Onlardan da uzak kalması haram insanın hayatının her anını her zaman kuşatan bir şeydir. Neden? Çünkü haramın çeşitleri değerli kardeşlerim, haramın değişik çeşitleri vardır. Mesela insanın yiyecekleriyle ilgili olan vardır. Hayatındaki muamelet hayatı dediğimiz sosyal hayatında işlediği haramlar vardır. Hatta ev eşyalarında haram vardır. Ne vardır? Evin içerisinde gidiyorsun, bir heykel Allah aşkına ne işe yarıyor? Heykel, süs. Halbuki bir haramdır bu. Haşa Allah'a adeta meydan okurcasına, Allah'ın şirkten uzaklaşın dediği şeyi ta kendisi var. Burada ne var? İşte biblo ne diyorlarsa heykel tipleri... Bu doğru şeyler değildir. Ev eşyasının haram olanı. Başka ne var? Gidiyorsun eve, işte salonda namaz kılacaksın, kocaman fotoğrafı ne olacak? İşte adamın düğün resmi üstelik, hanımını insanlardan kaçılması gerekir. Ki belki de muhtemelen cahiliye devriydi, hanımı da belki tam örtülü de değildi. Açık açık resimleri, tüm gövde insan resmini koyuyorlar, ondan sonra namaz kıl. Bunlar değerli kardeşlerim, bir insanın ev hayatında da ev eşyası olarak bulundurduğu haramlar. Başka yiyecek olarak haramları söylememize gerek yok. İşte haram deyince hemen içki domuz aklımıza geliyor. Ama bunların dışında da e, gasp yoluyla elde edilen herhangi bir rızasız yiyecek. Sonra Allah adına kesilirken besmele çekilmeyen, Etler helal bile olsa koyun ama eğer Allah adına inançlı bir mümin tarafından kesilmemişse o şey yenmez, leştir. Buna benzer haramların hepsi içerisinde katkı maddesi olarak haram cinslerin bulunduğu gıdalar haramdır. Bir insanın bunlardan uzak kalması gerekir. Başka nelerde haram var? Mesela giyeceklerde haramlar var. Ne var? Erkeğin saf ipek giymesi yakışıklı olacağım diye en pahalısını alacağım diye erkek bakıyorsunuz. Saf gömlek, saf ipekten gömlek giymiş ya da saf ipekten kravat almış. Bunlar nedir? Haram olan şeylerdir. Başka erkeğin mesela altından bileklik kullanması, altın yüzük kullanması haramdır bunlar. Ki modern bilimler şunu tespit etmiş ki Erkeğin bu tür altını kullanması cinsel gücünü de zayıflatıyor ki bir mucizedir bu. Bunun dışında değerli kardeşlerim, erkeğin kadın elbisesi giymesi, kadınlara benzemesi ya da kadının erkeğe benzemesi. Düpedüz örtülü hanım pantolon yiyor, bir şey kalmamış. Artık satıcılar da etek bile satılmıyor. Değil ki etek bile meşru değil dışarılarda, üzerinde gönüş Çarşaf ya da pardüso gibi şeyler olmalı hanımlarda. Artık etek de giymeden düpedüz pantolla maalesef örtülü hanım bacılarımız caddelerde cirit atıyor. Bunlar gerçekten e, Müslümanlar adına üzücü, düşündürücü ve Allah'ın haramlarının bir şekilde çiğnenmesi olan şeyler. Başka ne var? Mesela e, peruk takmak. Bu da tabii ki örtüyle ilgili problem olan hanımların durumu hariç peruk takmakta, saçları boyatmakta, vücuda dövme yaptırmakta değerli kardeşlerim maalesef e, toplumda kullanılan insanın kendi bireysel hayatında işlediği belki de basit gördüğü, sıradan gördüğü haramlar bunların hepsinden uzak durması gerekir. Dördüncü bir haram grubu olarak da sosyal hayattaki haramlar var ki bunlar çok daha çeşitli. Rüşvet alıp vermek, haram, düpedüz lanet, faizi söylememize zaten gerek yok. Totoydu, lotoydu gibi, piyango gibi, tamamen e, Allah dışında yeni bir güç ararcasına yapılan, yeni şeylerden medet umma gibi, muamelat içerisinde başka yere alan günlük sosyal hayattaki her türlü Allah'ın yasağı Allah'ın haram kıldığı, yapmamızı istemediği her şey haramdır. Onun içinde haramı sadece vücuttan, haram ne zaman aklımıza geliyor? İşte bir tane e, lokma atacağımız zaman helal mi haram mı? Halbuki haram o kadar çok geniş bir şeydir ki, e, nasıl toplumda tüketiciyi ilgilendiren, üreticiyi ilgilendiren, esnafı ilgilendiren, çalışanı ilgilendiren kurallar vardır. O kurallar herkesi aynı anda ilgilendirir. Onun için de haram da 7'den 70'e küçük büyük herkesi bir şekilde ilgilendiren toplumun her kademesinde değişik şekliyle var olan bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Onun için de toplumun Müslüman kesime yaptığı baskıya dayatmalara direnerek Müslümanlar varlığını sürdürmelidir. Ben böyle yaparsam ne derler bana? Şurayı hele bilsen milletlerini diline dolar diyerek bir insan yüz yöre göre haramların içerisine düşemez. Haram haramdır. Allah'tan başka kural koyan yoktur. Allah'ın emri geldiği zaman her şey unutulur. Bir şeyi Allah haram etmişse o şey haramdır. Değerli kardeşlerim, tabi haramlar böyleyken peki haramın direkt insana yansıması yok mudur? Evet yansıması da vardır. Bir insan haramla iştikal ettiği zaman Allah Teala kendisine değişik musibetler verir ki bunları üç grup halinde şöyle inceliyoruz. Birincisi haram işleyen bir insanın imanı zayıflar. Bunun karşılığında da kalbi katılaşır. Haram yedikçe öyle bir iştahı, şehveti açılır ki hep haramiyesi gelir. Yer yer doymaz. Her zaman haramın devam etmesini ister. Başka artık boş verir hale gelir, hiçbir şeyi önemsemez, haramdır, umrunda bile olmaz. Ve bu harama devam ettikçe, gün geçtikçe artar ve ne olur? Haramları küçümser, küçümsemesinin sonucunda da Allah korusun haramı inkar etme noktasına kadar gider. Birinci zararı bu, insanın imanını zayıflatıp kalbini katılaştırması. İkincisi, ikincisi de bir insanın haram yediği zaman, namazları da kabul olmaz duası da kabul olmaz neden? Efendimiz Aleyhisselam'a Hazreti Enes soruyor diyor ki ya Resulallah dua buyursanız da benim tüm dualarım makbul olsa ya da ne yapmalıyım ki tüm dualarım kabul olsun kestirmeden kısa bir çözüm istiyor ya Resulallah diyor benim tüm dualarım kabul olsun ne yapayım bunun için? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ya Enes yediklerine dikkat et helal ye. Boğazından helal geçsin. Çünkü bir insanın boğazından haram lokma geçerse 40 gün ibadetleri ve duası kabul olmaz. Burada da aslında bir mucizevi bir hadis-i şerif bu da. Bugün modern bilim keşfetmiş ki bir insan vücuduna bir gıda aldığı zaman o gıda vücudunda tam 40 gün bekliyor. 40 gün sonra ancak o gıda etkisini gideriyor. Haram lokma 40 gün için içinde 40 gün süreyle ne oluyor? O insanın duası kabul olmuyor. İbadetlerimizin kabul olması için ve Allah katında dualarımızın yerine gelebilmesi için yediklerimizin, aldığımız her şeyin helal olması gerekir. Haramdan uzaklaşmamız gerekir. Benim Giresunlu Süleyman diye bir mühendis arkadaşım var. Yemek yiyeceği zaman hemen abdeste koşar. Hayatında hiçbir tane abdestsiz lokmayı ağzına atmaz. Niye? Çünkü diyor, o lokma vücutta tam 40 gün kalıyor. Eğer şüpheli bir lokma yemişsem hastalıklar bundan doyuyor. Onun için de değil ki şüpheli yemek, değil ki haram yemek, abdestsiz bir tane lokmayı ağzına atmıyor değerli kardeşlerim. Bu devirde yaşayan bir insan onun için e, haramın ikinci etkisi de namazların ve duanın reddi de. Üçüncü olarak da haram alındığı zaman, haramlar çiğnendiği zaman bereket kalkar ve huzur gider. Bir insanın haramdan elde ettiği şey yok olur. Onun için Düşük gelir grubu insanların huzur içerisinde yaşadığı ama trilyonluk insanların ne kadar huzursuz olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bugün yüksek yüksek düzeyde maaş alan belli kesimin insanların hemen her gün intihar ettiğini görüyoruz. Kredi kartı borcu yüzünden ne olmuş, başına ne işler gelmiş, başka ne oluyor huzursuzluk, aile saadeti bozuluyor insanların, evliliklerin, çok önemli bir bölümü artık 5 yıl içerisinde fesihle sonuçlanıyor. Boşanıyor aileler. Aileler dağılıyor. Niye? Alınan gıdalar helal olmadığı için haramla haşır neşir olduğu için Allah'ın haramları kolayca çiğnendiği için Allah Teala bunun karşılığında insanlara değişik belalar, felaketler, musibetler veriyor ve tabi ki haramın aynı zamanda dünyevi ve uhrevi cezası vardır. Dünyevi cezası, bu bahsettiğimiz musibetler şeklinde bir felaket gelir. Uhrevi olarak da ahirette tabii ki bir insanın bu haramların karşılığında çekeceği cezalar vardır. İşlediği haram hangi cinsse ona uygun da bir ceza vardır Allah korusun. Ama bilelim ki Efendimiz Aleyhisselam لَا سَغِيرَةِ مَا الْاِصْرَارِ وَلَا كَب۪ي رَتَمَعَ buyuruyor. İsrar edildiği halde devamlı olan bir küçük günah yoktur. İstiğfar edildiği halde büyük günah yoktur. Peygamberimizin e, hoş hadis-i şeriflerinden veciz sözlerinden kafiyeli ifadelerinden birisidir. Bir insan israr ettiği sürece, devam ettiği sürece küçük günah yoktur. Hani günahların derecesi vardır, küçük olan, orta olan, büyük olan günahlar. Ama küçük günah devam edildiği zaman ne olur? O küçük olmaktan çıkar, günahı kebair sınıfına girer. Yani içki içmek, efendim diğer haramları yemek, adam öldürmek, faiz yemek ne kadar büyük günahsa o küçük günahlar da, küçük gördüğümüz zaman küçük olan günahlar Devamlı işlendiği zaman büyük günah seviyesine girer. Sıradan basit bir günah yapmışsın, bir bakmışsın ki karşılığında kevayi günahlar işlemişsin. Niye? Çünkü devam ettiğin için, çünkü küçük görüp sürekli olduğu için küçük olmaktan çıkıp büyük günah seviyesine gelmiş. Walla kebir atemal istiğfar. Bir de buyuruyor ki... Efendimiz Aleyhisselam istiğfar edildiği zaman büyük günahta kalmaz. Bir insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin, hangi büyük hataya düşmüş de düşsün, tevbe ettiği zaman, yaptığına pişman olduğu zaman, Allah'a yalvardı, yakardı o günaha da son verdiği zaman Allah onu da affeder. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir suç yoktur. Allah'ın affetmeyeceği tek şey kul hakkıdır. Onun dışında Allah Teala bir insanın kendisine karşı işlediği yaptığı herhangi bir hatayı affeder. Hatalar baki değildir. Sohbetimizi bir hadis-i şerifle inşallah kapatalım. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki اِتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ اَعْبَدَ Günahlardan kaçın ki insanların en çok ibadet edeni olasın. En çok ibadet eden, en ibadetkar mertebesine ulaşmak, çok oruç tutmak, çok namaz kılmak, çok zikir çekmekle de değil, en başta haramlardan kaçınmakla mümkündür. Haramlardan kaçınmadığı sürece, zaten haramdan kaçınmayan bir insanın ibadetleri kabul olmuyordu. Onun için en ibadetkar olmanın yolu, önce haramlardan kaçınmaktan geçiyor. Kelime-i Tevhid de onun için, la diyerek önce küfrü, şirki inkar ederek, onları reddederek başlıyor. Onun için bir Müslümanın ilk yapacağı şey, önce haramlardan kaçmaktır. Haramlardan kaçan mümin, insanların en ibadet eden seviyesine ancak bununla ulaşır değerli kardeşlerim. Ve selamün aleyl ve elhamdülillâhi rabbil âlemin.